Sena Bey, İstanbul'da yaşayan bir tüccarın oğludur. Uşağı Yaver haber getirmiştir. İş için Mısır'da bulunan babası Muhterem Efendi, İstanbul'a gelmek üzeredir. Oğlunu ticaret ortağı Zuhuri Efendi'nin kızıyla evlendirmek istemektedir. Yaver'in bu haberi üzerine Sena Bey'i büyük bir panik ve korku sarar. Çünkü kendisi kısa bir süre önce babasından habersiz, fakir bir kızla, Ziba Hanım'la evlenmiştir. Ne yapacağını bilemez bir halde, büyük bir keder içinde yürüdüğü sırada yakın arkadaşı Nimet Bey'in uşağı Hamza ile karşılaşır. Durumu Hamza'ya anlatır. Hamza, şimdiye kadar kendisinin çözemeyeceği hiçbir iş olmadığını, bu konuyu da kendisinin çözebileceğini fakat insanlara çok kırıldığı için artık bu işlerle ilgilenmediğini söyler. O sırada haber duymuş olan Ziba Hanım da yanlarına gelir. Sena Bey'in kendisinden ayrılacağı konusunda endişelidir. Sena Bey sevgisinden ve ondan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyler. Hamza da hiç merak etmemelerini, konuyu çözeceğini söyleyerek söz verir. İşte bu kötü bir haber. Eee şimdi pederim geliyor ha? Evet efendim. Bu sabah mı? Bu sabah. Beni de evlendirecek öyle mi? Evet efendim. Zuhuri efendinin kızını mı almak istiyor? Evet Zuhuriye Efendi'nin kızını. Kızı da Mısır'dan mı geliyor dedin? Evet efendim. Özel olarak bu iş için. Bunları sana amcam söyledi. Öyle mi? Evet efendim. Amcanız söyledi. Babam kendisine yazmış demek. Evet efendim. Amcam bizim işleri duymuş ha. Evet efendim. Olanı biteni biliyor. Ee, Sen de söz söylemeye üşeniyorsun. Tamamen ne olduğunu anlatsana. E başka anlatacak bir şey kalmadı. Siz hepsini saydınız. İşte benden iyi biliyorsunuz. Ah... Oh. Aman ya yaver ben şimdi ne yapayım bana bir öğüt ver. Vallahi efendim ben de sizin gibi ne yapacağımı bilemedim şaşırdım kaldım. Bir öğüt veren olsa da ikimize de akıl öğretse. Of babamın şu dönüş haberi bu durumda çok kötü oldu. Sinirlerim bozuldu. Ah, siz bir de bana sorun. Şimdi pederim yaptıklarımı duyar duymaz nasıl öfkelenip azarlayacak? Yalnız azarlasa canıma minnet. Allah vere de o kadarla yakayı kurtarsak. Ama sizin çocukluklarınıza ettiğim hizmetin mükafatı biraz acıca olacak gibi mi geliyor? Sırtım yiyeceği sopaların acısını şimdiden hissediyor. Aman ya Rabbi! Şu beladan yakayı nasıl kurtaracağım? Bunu önceden düşünüp de yakayı ele vermeseydiniz. Ee, canımı sıkıp durma sen de. Allah'ını seversen. Araba kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Sizin çocukluklarınız benim canımı daha çok sıkıyor. Ah, ah. Şimdi ben ne yapayım? Hayrola Sena beyefendi? Ne var? Ne oldunuz? Sizi kederli görüyorum. Ah Hamza. Hamzacığım sorma. Aklım başımda değil. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Acaba bu dünyada benim gibi bahtsız biri daha var mı? Ne oldu? Başıma gelenlerden haberiniz yok mu? Hayır. Zuhuri Efendi ile beraber babam geliyormuş. Beni de evlendireceklermiş. İyi ya. Bunda o kadar mutsuz olacak ne var? Ah oh, ah. Oh. Sen benim kederimin asıl sebebini bilmiyorsun. Hayır. Lakin söyleyiniz bakalım nedir? Belki bir çaresi bulunur. Bilirsiniz ki ben her zaman sizin gibi genç beylerin işlerini hallederim. Oh, Hamza eğer bu derdime bir çare bulacak olursan beni yeniden yaşatmış olursun. Efendim hiçbir çözümsüz olay benim elimden kurtulamaz. Cenab-ı Hak bana böyle zor işlere çare bulmak yeteneğini vermiştir. Fakat herkes bu yeteneğimi bilmez. Hileyle iş çevirdiğimi söylerler. Bu konulardaki yeteneklerim sayesinde şimdiye kadar pek çok zor durumda olan kişilerin işlerini yoluna koydum. Yani övünmek gibi olmasın ama benim yaptığım işleri çözecek kimse yok gibidir. Ama bunun ne anlamı var? Zamanımızda bu yeteneklere değer veren kimse kalmadı. Hatta geçen gün yine böyle bir işten dolayı canımı sıktılar. İşte o zamandan beri hiç kimsenin işine karışmıyorum artık. Ne vakit? Nasıl bir iş? Bir işim hükümete düşmüştü de. Hükümete mi? Evet nasılsa bir kargaşalığa geldik de. Sen mi? Evet. Hokkabazlık edelim derken az kalsın hokkanın altına gidiyorduk. O yüzden o zamandan beri artık dünyaya küstüm. Her neyse sözünüzü kestim affedin. Buyurun bakalım, derdiniz neymiş anlatın. Ah, bilirsin ki babamla Zuhuri Efendi eski bir ticaret işi için Mısır'a gittiler. Evet, bilirim. Zuhuri Efendi, oğlu Nimet Bey'i sana, benim nezaretimi de babam yavere havale etti. Evet, hele ben lalalık borcumu hakkıyla yerine getirdim efendim. Gittiklerinden kısa bir süre sonra Nimet Bey nasılsa... Esirci Emine Molla'nın evinde bir Çerkes halayı görüp abayı yakar. <gülüyor> evet öyle oldu. Kendisiyle ne kadar samimi ve dost olduğumuzu bilirsin. Bir gün derdini bana açar. Emine Molla'nın evine götürüp cariyeyi gösterir. Cariye güzel, güzel ama ben onun gördüğü gözle göremem. Her neyse bunun üzerine başka hiçbir sohbetimiz yok her gün bu cariyeyi konuşuyoruz İşte bana bunu dedi yok şöyle söyledi falandı filandı Anlayacan, gece gündüz beni karşısına oturtup söylediklerini onaylatıyor bazen de can kulağıyla dinlemiyorsun baştan sağma cevaplar veriyorsun galiba sen aşk nedir bilmiyorsun diye sitem ederdi. İyi de bunda sizi kederlendiren şey nedir anlayamadım efendim buyurun devam ediniz. Bir gün yine adet üzere kendisiyle beraber kalkıp esirci emine moğlanın evine giderken yolda şehzade başında Acemoğlu hamamı sokağının içindeki evlerin birinde acı acı bir ağlama sızlama duyarız. Yanındaki evin penceresinden bakan bir ihtiyar hatuncağızdan sorarız. Hatuncağız içini çekerek ah evlat bu biçarelerin halini Allah kimseye vermesin isterseniz gidin görün pek acınacak haldedirler deyince ben büsbütün merak ederim. Bakalım sonu nereye varacak? Eee? Nimet Bey'i zorlarım eve gireriz. Bir de bakarız ki bir ihtiyar kadın can çekişiyor. Yanında bir yaşlı hizmetçiyle bir kız ağlıyor. Bizi görünce başlarını örtmeye çalışsalar da ne kadar örtüdebilirler. Kıza dikkat ettim. Bir de ne göreyim? Bir dünyalar güzeli karşımda sanki ışık saçıyor. Onu görünce aklım, fikrim karma karışık oldu. Ne olduğumu, kim olduğumu unuttum, kendimden geçtim. Ey fakat o kadar fakirlik içindeki kelimelerle anlatılamaz. Öyle soluğu kırpalanmış bir halde görünüyordu ki melek bile olsa cadı gibi görünürdü. Arkasında bin yerinden yamalı, rengi belli belirsiz bir kısa entari, ayağında yırtık gün çorap, başında paçavra gibi bir yemeni. O halde bile sanki çamur içinde pırlanta gibi Yüzüne bakanın gözleri kamaşır. Şimdi başımızdaki dert görünmeye başladı. Ah Hamzacığım, görsen tarif ettiğimden daha güzel bulurdun. Gerek yok, görmüş gibi inandım. Gözünün yaşı, yüzünün güzelliğini örtmesi gerekiyorken, aksine ağladıkça o inci gibi dökülen gözyaşları adeta yüzünü süslüyor gibiydi. Evet, zihnimde canlandırabiliyorum. Ah anacığım diye can çekişen ihtiyar kadının üstüne kapandıkça yüreğim parça parça oluyordu. Öyle bir hali kim görse kayıtsız kalamaz. Çok dokunaklı bir durum. Belli ki ona o kadar acımışsınız ki adeta onu sevmişsiniz. Ah Hamza. Bir yaban adamı bile görse sevmemek elinden gelmez. Elbette. Her neyse. Bir iki söz söyleyerek kızcağıza biraz teselli verdikten sonra kapıdan dışarıya çıktık. Yolda bizim Nimet Bey'e kızı nasıl buldun dedim. Ne cevap alsam iyi. Yarım ağızda e, yüzüne bakılmaz değil oldukça güzel demesin mi? Bir gücüme gitti ki tarif edemem. Ben de bir daha kendine ağzımı açıp bir şey söylemedim. Fakat beyefendi siz böyle uzun uzun en ince ayrıntısına kadar anlatacaksanız bu sabaha kadar bitmez. Müsaade ederseniz geri kalanını ben iki kelimeyle anlatayım. İşte o günden beri beyefendi yanıp yakıldı. Kederli kızcağıza her gün gidip teselliyi vermedikçe rahat edemez, adeta kendisi teselliye muhtaç olurdu. Fakat anasının vefatından sonra yerine sorumlu olan dadısı, bu beyin ardı arkası kesilmeyen ziyaretlerinden şikayetçi olmaya başlar. Adeta gelmemesi için istenmeyen biri gibi davranır. Biraz dadıya yaranmaya çalışsa da fayda etmez. Bir gün kendisine kız her ne kadar fakirlik içinde yaşıyorsa da Namuslu bir aileden olduğu için böyle sık sık evine gidip gelmek olmaz. Eğer seviyorsa nikahla alsın derler. Bizimki işin zor yanını görünce büsbütün yanıp yakılır, uzun bir süre düşünür, evirir çevirir, bir çare bulamaz. Nihayet Allah'ın emriyle kızla evlenmeye karar verir. İşte üç günden beri güveye girip murada erer. Anladın mı şimdi? Anlaşıldı. Şimdi bunun üzerine iki ay sonra gelecek zannettiğimiz babası bugün çıka geldi. Üstüne üstlük Zuhuri Efendinin Mısır'da aldığı ikinci karısından olan kızına nikah kıymak istiyor ki... ...bu beyim kendi kendine gelin güvey olanı daha üç gün oluyor. Babasından saklamaya çalıştı ama amcası işi duymuş, olanı biteni biliyor. Bu belalarla beraber bir de kızın fakirliğini düşününce benim ne kadar çaresiz olduğumu düşünün artık. Bu kader mi? E vay o kadar telaş ettiğiniz şey böyle küçük basit şeyler içinmiş ha. Çok şey ya çok şey. Bense hala meselenin çözümsüz olan bölümünü anlatmanızı bekliyordum. Vah vah vah. Yaver ben seni bir şey zannederdim. Meğerse pek dirayetsiz ve tabansızmışsın. Bir kere kalıbına kıyafetine bak da utan. Hiç senin gibi bir adam böyle şeyler için tedbir almaz mı? Bir çözüm bulamaz mı? Yazık yazık. Bilmez misin ben nice şeytan gibi akıllı geçinen herifleri parmağımın ucunda oynatırım. E ne yapalım? Allah bana o gücü vermemiş. Zorla olmaz ha. Olsaydı benim de senin gibi zaptiye de birçok kaydım bulunurdu. Ah! Oh, işte benim zibacığım da geliyor. Ah! Ah sen abi. <gülüyor> Yaveran'ın söyledikleri gerçek mi? ...peneriniz geliyormuş hem de sizi evlendirmek istiyormuş. Evet Ziba'cığım. Bu haberi duyar duymaz ne hale geldiğimi size anlatmama gerek yok. Herhalde neler hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. O da ne? Ağlıyorsunuz. Neden? Bana güvenmiyor musunuz? Yoksa sevgimden şüphe mi ediyorsunuz? Hayır beyim. Beni sevdiğinizi çok iyi bilirim. Ama bu güzel duygunun devam edeceğini bilirim. Sizi seven bu dünyada aşkınızla yaşamak için sever... Aşkınızdan vazgeçmek mümkün müdür ki böyle söylüyorsunuz? Fakat küçüklüğümden beri duyarım. Erkeklerde kadınlar kadar aşka değer vermek yoktur derler. Sizin ateşiniz parladığı gibi pek kolaylıkla sönermiş. Hayır Ziba, hayır. Eğer erkeklerde böyle bir hal varsa bu bana göre değildir. Öyle ki gönlümü kaplayan aşk ateşinde o derece şiddet görüyorum ki... ...benimle beraber toprağa gömülmedikçe... Sönmeyecek. Ne bileyim, ne söyleyeyim. Sözünüze, aşkınıza inanmak isterim ama... ...ne yazık ki bu sizin vereceğiniz karara bağlı değil. Sizin için kararlar veren babanız ki... ...o da sizi başka bir kızla evlendirmek istiyor. İşte bunlar aklıma geldi. Ya Zibacığım Zibacığım <gülüyor> korkma. <gülüyor> Babamın benim üzerimde olan etkisi hiçbir zaman size verdiğim sözü bozacak güçte de değildir. Sizden ayrılmamak için gerekirse memleketimi, ailemi terk ederim. Bana almak istedikleri kızcağızın ismini bile bilmem. Böyleyken babamın bu niyeti zavallıya o derece can düşmanı gözüyle bakmamı sağlıyor ki... ...Allah bilir neredeyse Mısır'dan gelirken gemisi batsın diye insanlıktan çıkmış biri gibi beddua ediyorum. Allah aşkına olsun... Artık ağlamayınız rica ederim. Gözyaşınız beni çok üzüyor. Her tanesi döküldükçe yüreğime damla iniyor zannediyorum. Madem ki üzülmemi istemiyorsunuz, ben de kendimi tutar ağlama. Bakalım Allah ne gösterir. Cenabı Hak elbette yardımcımız olur. Hareketleriniz de sözleriniz gibi doğru oldukça ona şüphe yoktur. İnşallah öyle olduğunu ispat ederim. Fakat sıradan bir şey değilmiş oldukça da güzel. İşte bu adam Hamza. Eğer isterse bizi bu beladan kurtarır. Ben bir daha kimsenin işine karışmayacağım diye büyük yemin etmiştim. Fakat ikiniz de biraz yalvarın bakalım. Merhamet ederim belki. Öyleyse şu halimize merhamet et de bizi bu beladan kurtaracak bir çare bul. Hanımefendi siz bir şey söylemiyor musunuz? Ne söyleyeyim? Sevdiğinizin başı için olsun bizi murat erdirin. Çare yok yine insaniyeti ele almalı. Öyleyse ben de size yardımcı olacağım ben söz veririm. Ah! Oh, şunu bil ki, susunuz. Hanımefendi, hadi artık siz de gidin. Gönlünüz rahat olsun. Şimdi siz pederinizi gayet cesurca karşılamalısınız. Doğrusunu söylememi ister misin? Babamı karşılamak düşüncesi beni şimdiden titretiyor. Sanırım ki bu korkaklığı yenemem. Ama olmaz. İlk baştan tedbirli olmanız gerekiyor. Sonra sizi zayıf görüp de çocuk gibi kullanmaya kalkışır. Mutlaka biraz cesaretli olmalısınız ki size ne derse desin kekelemeden cevabını vermeye hazır olmalısınız. Bakalım elimden geldiği kadar çabalarım. İsterseniz bir deneyelim. Bakalım yapabilecek misiniz? Yüzünüz cesur, başınız yukarı, bakışınız kuvvetli. Böyle mi? Ha, biraz daha. Böyle? Ha, tamam. Şimdi beni pederiniz yerine koyunuz da güçlü bir şekilde cevap veriniz bakalım. Seni gidi utanmaz, yaramaz, alçak. Benim gibi bir babanın hayırsız evladı. Benim yokluğumu fırsat bilip bir takım edepsizlikler ettikten sonra utanmadan nasıl karşıma çıkıyorsun bakalım? Verdiğim emeklerin karşılığı bu mudur? Hayraz senin bana itaatin bu kadar mıymış? Alçak. Hadi cevap versene. Babanın rızasını almadan kendi başına kalk da sen adı sanı belli değil bir kızı al nikah kıydır. Cevap versene. Yüzsüz cevap versene. Görelim bakalım ne özür göstereceksin ne bahaneler sunacaksın. Ama yapıyorsunuz diliniz mi tutuldu? Böyle olur mu ya? Tıpkı babam konuşuyor gibi. Şaşırdım kaldım. İşte iyi ya, cevap vermeye alışın. Yeniden yapalım mı? Yo yo yo yo yo yo Hele ben kendi kendime iyice bir çalışayım, mutlaka cesur görünürüm. Merak etme. Mutlaka mı? Mutlaka. Ah işte pedemizde geliyor. Gerçekten mi? Ben ben ben kaçayım? Sana bakın, kaçta gördün mü Yaver? Böyle erkeklik mi olur? Eee, ben şimdi ne cevap vereyim? Sen dur, ben konuşayım. Sen de benim sözlerime göre bir dil kullanırsın. Hiç dünyada bu iştirmiş şey midir? Yaver, Sena Bey'in babası Muhterem Efendi anlaşılan işi duymuş demek çok fena öfkelenmiş ki kendi kendine söyleniyor. Bu ne cesaret. Yaver dur saklanalım da biraz dinleyelim bakalım ne diyor. Bakalım şimdi bana ne cevap verecekler. Korkma biz orasını düşündük. Benden saklayıp da inkar mı edecekler? Hayır bilakis. Yoksa saklamadan her şeyi anlatıp özür, özür. mü dileyecekler? Bir ihtimal olabilir. Ya da masal okuyarak beni avutmaya mı çalışacaklar? Sanki o da olabilir gibi geliyor. Ne dersen desinler... Önem yok. Beni etkileyemezler. Göreceğiz bakalım. Ben öyle çapkınlıklara göz yumup susmam. Yerinde olsam yemin etmem. Bu azgın oğlanı yola getirmeyi bilirim ben. Biz de onu düşünüyoruz. Hele o beceriksiz yaverin kemiklerinde kırayım inşallah. Eyvah Hamza. Ben de beni unuttu diye düşünüyordum. Ooo kümleri görüyorum. Hamza ile yaver. İkisi de buradaymış. Maşallah başarılı uşaklar. Efendim teşrifinizden ne kadar memnun olduğumuzu tarif edemem. <gülüyor> Merhaba Hamza. Doğrusu benim tembihlerimi ne güzel tutmuşsunuz. Hele oğlum verdiğim nasihatlere uygun davranmış. Allah var ya. Efendim inşallah sıhhat ve afiyetiniz yerindedir. Hamdolsun. Yaver sesin çıkmıyor... Abis sesin çıkmıyor. <gülüyor> Seyahatinizde sıkıntı çekmediniz ya efendim. Aa, hayır pek rahat ettim. Fakat sen de beni bırakmıyorsun ki şu vecereksiz yaveri biraz hırpalayayım. Hırpalayacak mısınız? Evet hırpalayacağım. Belki de döveceğim. Kimi? İşte şu alçak haini. Niçin efendim? Niçin olacak? Ben burada yokken olan biteni işleri duymadın mı? Evet bazı ehemmiyeti olmayan şeyler duydum. Nasıl ehemmiyetsiz? Daha bundan ehemmiyeti ne olabilir ki? Belki sizin daha başka sebepleriniz varsa... Bu ne büyük kürettir efendim. Orası öyle. Bir oğul babasının izni olmadan evlensin. Kadın alsın. Bu durumda bu işte bir küçük kusur var. Ama bu kadar gürültü edecek bir şey değil efendim. Bence kıyameti koparacak şeydir. Ne demek? Ya sen bu işte sinirlenecek bir şey yok mu diyorsun? Hakkınız var efendim. Benim bile duyduğum zaman fena halde sinirlerim bozuldu. Hatta sizin tarafınızdan beye bazı acı sözler bile söyledim. Kendine sorun da bakın. Sizin gibi gece gündüz ayağına yüz sürülecek bir babanın rızası olmadan hareket ettiğinden dolayı neler söylemedim. Yani benim söylediklerim kadar siz bile söyleyemezsiniz. Fakat sonradan hak verdim. Çünkü zannettiğimiz kadar haksız değilmiş. Ne söylüyorsun sen de? Kendi başına adı sana belli olmayan bir kızla evlenir... ...haklı mı olur? Ne yapılır? Kısmeti böyleymiş. Kader. Kısmet mi? Doğrusu güzel özür. Öyleyse dünyanın cinayetini işle... ...hırsızlık et... Adam öldür, dolandır, sonra da kader böyleymiş. Talihim yaptırdı diye özür dile. Oh! Nerede bu bolluk efendim? Siz de efendim sözüme ne anlamlar veriyorsunuz? Benim söylemek istediğim o değil. Kendisi bu işte zor bir durumda kalıp böyle davranmaya mecbur oldu demek isterim. Ee, Niçin mecbur oldu? Ne tuhaf şeyler söylüyorsunuz. Sizin gibi kamil mi olmalarını bekliyorsunuz? Onlar genç adamlardır. Öyle her şeyi akılla etraflıca düşünüp sonunun ne olacağını hesaplayacak kadar düşünemezler. İşte size bir örnek daha vereyim. Bizim Nimet Bey o kadar nasihat, o kadar dikkatli olmasını söylememe rağmen o da bir şey yaptı ki sizin Bey'in yaptığı yanında hiç kalır. Hem Allah severseniz bir kere size sorayım. Siz hiç genç olmadınız mı? Gençliğinizde şimdikiler gibi havailik etmediniz mi? Benim duyduklarıma göre siz de gençliğinizde az hovardalık etmemişsiniz. Bütün gün kadınların yanından ayrılmaz. Nerede güzel görseniz ele geçirinceye kadar ardını bırakmazmışsınız. <gülüyor> Doğru, orası öyle. E, fakat benim ettiklerim hep hovardalıkla kaldı. Bu yüzsüz oğlan gibi yanlış şeyler yapmadım. Ne yapsın? Bir geç kızdır karşısına çıkar, kendisine güzel güzel muameleler gösterir. Bu da kızı kendine uygun biri olarak görür. Sık sık gidip gelmeye başlar. İçini çeker, gözünü süzer. Ne yapılması gerekiyorsa yapar. Kızın gönlünü kapar. Yazar, çizer, bozar. Sonra işi ailesi duyar. kıyametler kopar. Vay aylak vay. Şimdi bunun üzerine karşı koysun da kendini öldürsün öldürsünler miydi? Öldürülmektense evlenmesi daha iyi değil mi? Ya bana işi böyle anlatmadılar. İşte yavere de sorunuz. Beni tasdik eder. Sahi böyle mi oldu? Evet efendim. Size yalan mı söyleyeceğim? E, güzel ama kendini öldürmeye kalkıştıklarını gidip hükümete bildirebilirdi. İşte onu yapmak istemedi. E, o zaman öyle bir şey yapmış olsaydı şimdi boşanmasını sağlamak benim için daha kolay olurdu. Boşatmak için mi? Evet. Boşatamazsınız. Boşatamaz mıyım? Hayır. Ne demek? Oğlumu öldürmeye kalkışsınlar da... ...ben babası olarak bir şey yapmayayım. İyi ama o istemez. O mu istemez? Evet. Oğlum mu? Evet oğlunuz. Öyle bir şey yapsın da o zaman korkusundan kadınla zorla evlendiğini mi itiraf etsin? Hiçbir zaman olmaz. Bu hem kendini küçük düşürür... ...hem de sizin gibi bir babanın evladı olmaya layık olmadığını gösterir. O beni ilgilendirmez. Hayır efendim. İkinizin de namusu için herkesin önünde... Kadını kendi isteğiyle aldığını göstermelidir İşte ben de ikimizin namusu için Bunun tersini söylemesini isterim Hayır söylemez Söyleyinceye kadar uğraşırım Söylemez diyorum size Söyler yoksa bir açtan mahrum ederim Siz mi? Ben Oo. Nasıl Hiçbir zaman varislikten mahrum edemezsiniz Varislikten mahrum edemez miyim? Evet edemezsiniz Evet mi? Evet Allah akıllar versin sana ben mirastan oğlumu mahrum edemezmişim. Edemezsiniz diyorum. Kim engel olacak be adam? Siz kendiniz. Ben mi? Evet, bu gaddarlığa gönlünüz izin vermez. Korkma, verir. Ha, Şaka yapıyorsunuz. Ben şaka yapmam. Elbette babalık sevgisi bu düşüncenize engel olur. Hayır, hiçbir şey engel olmaz. Evet, evet. Sana yapacağım diyorum. Boş laflar. Sen istediğin kadar boş laflar de. Efendim ben sizi bilirim. Siz kendinize haksızlık ediyorsunuz. Gaddarlık sizin içinizde yoktur. Görürsün. Gerektiğinde gaddarlığı nasıl ele alıyormuşum anlarsın. Artık bu konuyu kapayalım. Çünkü canımı fena sıkıyor. Kan bışması şotu. Hadi edepsiz yaver. Sen git şu beyefendini buraya çağır. Ben de gidip Zuhri Efendi'ye işi anlatayım. Efendim bir isteğiniz varsa bendenize de emir buyurun. Hayır, teşekkür ederim. Ah, ne olurdu Cenabı Hakk'ın elimden aldığı kızcağızım. Şu dakikada sağ bulunsaydı da, şu alçak oğlanı varislikten çıkarabilseydim. Hamza, dünyada senin gibi biri daha var derlerse inanma. Doğusu aşk olsun. Şöyle böyle muhterem efendinin hamı alındı. Fakat. Bir yandan da parasızlık derdimiz var. Buna ne çare bulacaksın? Sabret yaver. Önce herifin zayıf tarafını bulmak gerekiyordu. Buldum. Şimdi bana bir adam daha gerekiyor. Onu düşünüyorum. Dur bakalım. Sen olur musun? Hı. Ha? Kafanı şöyle yana ey bakalım. Ha. Bir ayağının üstünde dur. Hı? Güzel. Hı? Elini beline koy. Gözlerini korkutucu göster. Tiyatroda hükümdar olmuş gibi yürü. Ah şöyle. Gel ardım sıra. Şimdi senin yüzünle sesini değiştirmenin çaresini de bulurum. Aman bana bak. Sakın kendin gibi beni de hükümetin eline verdirme ama ha. Korkma korkma. Ceza alırsak kardeş payı bölüşürüz. Üç sene kürek cezası fazla ya da eksik. İnsaniyeti elden bırakmaya değmez. Evet muhterem. Geçen hafta Mısır'dan gelmiş birini gördüm. Bu vapurla gelmeleri muhtemeldir diyordu. Havaya bakılırsa Mısır vapuru bugün gelir. Ama onlar bizden hemen sonra çıkacaklardı. Halbuki biz Mısır'dan çıkalı üç ay oluyor. İşte daha yeni İstanbul'a gelebildik. İş için Rodos'a İzmir'e gittik, oralarda kaldık. Eğer gelmişlerse beni nasıl bulacaklardı? Çünkü biliyorsunuz ki bazı nedenlerden dolayı Mısır'da ismimi Nihali Efendi diye değiştirmiştim. Hatta bizimkiler de böyle biliyor. Hata ettim. Yanlarına buradan götürdüğüm adamlardan birini bırakmalıydım. Eh, eh, Allah vere de o adamın dediği gibi şimdiye kadar gelmemelerinin sebebi oradan geç çıkmaları olsun. Hem bir de sizin bey hakkında verdiğiniz haber de bizim kararı alt üst etti. Siz bunu hiç merak etmeyin Zuhuri. İşi yine eski haline getireceğime söz veririm. Ben şimdi gider yaptıkların acısını çıkarırım. Vallahi birader size bir şey söyleyeyim mi? Şu evlat terbiyesi gibi güç bir şey yoktur. Çok dikkatli olmak gerekiyormuş ben onu bilirim. Elbette öyledir. Bütün kabahat babalarındadır. İyi terbiye etseler böyle yolsuzluklar yapmak evlerinden gelmez. Çare ne? Ara sıra böyle olur olmaz şey değil bu. Ama bunu bana söylemenizdeki amacınız ne? Buradaki amacım mı? Evet. E ne olacak? Eğer oğlunuzun terbiyesine dikkat etmiş olsaydınız size bu oyunu oynayamazdı. Pek güzel. Öyleyse siz oğlunuzu daha iyi terbiye ettiniz demek. <gülüyor> Ona ne şüphe? Bak böyle kötü davranışlar var mı? Ya bu kadar terbiyesine güvendiğiniz oğlunuz... ...bizimkinin yaptığının iki katını yapmışsa... ...buna ne dersiniz ha? Ne demek? Ne demek mi? Amacınız ne ki? Amacım şu ki... ...bir insanın iyi ya da kötü olduğuna çabucak karar vermemek gerektiğidir. Meşhur bir söz vardır. Buna... Elin gözündeki çöpü görüp de kendi gözündeki direği görmemek derler. Ben bu imanızdan pek bir şey anlayamıyorum. Sonra duyar anlarsınız. Oğlumla ilgili bir şey mi duydunuz? Eh öyle gibi. E, ne, nedir ne olmuş? Sizin Hamza Sinirlendiğim sırada öyle bir şeyden üstü kapalı bahsetti ama... ...devamını dinleyemedim. Fakat... İster kendisine, ister başka bilen birine sorup öğrenebilirsiniz. Neyse, ben benimkinin işini araştırmak için gideyim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Bu ne demek şimdi? Kendi oğlunun yaptığından daha fena ne olabilir? Doğrusu ben bundan daha çirkin bir şey göremem. Bir adam babasının izni olmaksızın evlensin. Heh, bundan fena başka ne var? Ooo maşallah <gülüyor> siz misiniz? Elinizi öpeyim efendim. Apansızın teşrif buyurdunuz. Bırak mı? elimi, elimi bırak. Hele biraz telaş etmeyin de işin üzerine konuşalım. Elinizi öpmek borcumuz. Yavaş diyorum size yavaş. Ne demek? Elinizi öpmemi istemiyor musunuz efendim? Önce sizinle görülecek bir hesabım var. Ha, nedir efendim? Hele şöyle bir dur da yüzünü göreyim. Ne var efendim? Gözlerimin içine bak bakayım. Peki baktım. Bu olan işler nedir? Nasıl olan işler? Ben yokken olan biten işleri soruyorum. Ne olsun istersiniz? Ben olsun istemiyor yaptıklarınızı soruyorum. Bendeniz mi? Sizin bilginiz dışında hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey? Hiç. Zerre kadar. Ee, peki mi söylüyorsunuz? Çünkü öyle. Kötü bir harekette bulunmadım. Ya Hamza bana bunları söylediyse... Hamza mı? He, Hamza ismini duyar duymaz kızardınız. Hamza benimle ilgili size bir şey mi söyledi? Şimdi burada pirincin taşa ayıklatmaz. Hele bir eve gidelim de konuşuruz. Seni gide utanmaz seni. <gülüyor> Yaptıkların namusa zarar verecek derecede ise benim nasıl davranacağımı bilirsin. <gülüyor> Düşün bakalım. Senin için en hayırdası kaçıp gitmekse onu yap. Sen beni böyle ele ver. Bu konudaki sırrımı birçok sebepten dolayı benden daha iyi saklı tutar derken herkesten önce babama söyle. Öyleyse seni gidi alçak. Ben de senin hakkından gelmezsem Allah canımı olsun. Ah Hamzacığım seni bana Allah rast getirdi. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Beni hayata döndürdün. Ha Hamza efendi. Maşallah. Çapkın efendi Hazretleri buyurun bakalım. Estağfurullah nimet beyim. Efendim iltifat ediyorsunuz. Ben kendi kulunuzum. Seni gitti iki yüzlü hain. Ben sana ihanet etmeyi göstereyim de. Aman Ne yapıyorsunuz efendim? O elindeki hançerde ne oluyor? Hayır bırak beni! Günahım ne? Bana bağışla. B bırak diyorum şu alçaktan ötümü alayım. Sevdiğinin bağışı için. Efendim ben size ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Yavaş! Hayır! Ette ihaneti itiraf edecek. Söyle bakalım lan kör söyle! Sen benim duymayacağımı sandın alçak? İtiraf et bakalım ağzından. Yoksa şimdi senin bağırsaklarını dışarı dökerim. Bu kadar merhametsiz misiniz? Söretiyorum. Ben size bir şey mi yaptım efendim? Sen neler yaptığını bilmiyor musun? Yüzsüz! Eğer biliyorsam Allah canımı alsın. İnkar mı ediyorsun? Nimet Bey, madem ki itiraf etmemi istiyorsunuz, tamam, ediyorum. <Gülüyor> Geçen gün gelen Ağustos içeceğini birkaç arkadaşla ben içtim bitirdim. Sonra da size fıçı delinmiş diye yalan söyledim. Evet hata ettim ama böyle oldu. Ay, o özel içeceği içip sonra da kilerciyi cezalandırmama sebep olan sendir. He? Evet efendim affınızı isterim. Pekala bunu da öğrendiğime memnun oldum. Fakat benim sorduğum bu değil. Vah bu değil mi? Değil bundan daha büyük ettiğin ihaneti soruyorum alçak. Efendim bundan başka bir şey ne yaptığımı bilmiyorum. Söylemeyecek misin? Aman. Aklını mı kaçırdın? Ha bir de hani esirci Emine Molla'nın evine götür diye... ...geçen gece bir saat vermiştiniz. Ben üstüm başım çamur içinde geri geldim de... ...size yolda giderken bir viranenin bilinde ...beni hırsızlar soydu dediydim ya... ...bunun da aslı yok. Saati ben kendim kullanmak için alı koydum. Saati çaldırdığın aslı yok muydu? Vaktimi bilmek için bir saate ihtiyacım vardı da. Ee, bir takım bilmediğim şeyleri öğrendiğime memnun oldum. Doğrusu sadık bir uşağa sahipmişim. Fakat benim sorduğum bu da değil. Vay. E, bu da mı değil? Yok namussuz alçak. Bu da değil. Asıl yaptığın o büyük hatayı söylüyorum. Hay Allah cezanı versin. Hala inkar ediyorsunuz. Hey hey hey. Durun efendim işte söyleyeyim. Hani hatırlar mısınız? Geçenlerde Kara Koncolos diye bir yaratık çıkmıştı da sizi dövmüştü ya. Siz de kaçayım derken mahzene düştünüz. Az kalsın başınız yarılıyordu. Eee? İşte o Kara Koncolos kıyafetine giren bendim. Ay. Kara Koncolos diye sen miydin beni döven alçak? Evet efendim. Korkun da... Bir daha bizi gece yarıları esirci evlerine koşturmayın diye. Seni gidi utanma seni. İnşallah tüm bunların acısını birer birer burnundan getiririm. Ben sana babama ettiğim boş boğazla soruyorum. Babanıza mı? Ben daha onun yüzünü görmedim. Daha görmedim diyor. Hayır efendim. Ne yaptığını sanıyorsun? Beni mi kandıracaksın? Kör olayım görmedim. İsterseniz sizin yanınızda söyleyeyim. Kendine söyleteyim. Ettiğin boşboğazlığı bana kendi söyledi. Affedin ama babanız adeta başından büyük yalan söylemiş. Efendim size kötü bir haber getirdim. Hayrola? Nedir ziver? Ee, şey, sizin sevdiğiniz cariyeye müşteri çıktı. Mısır'a götürmek için alacaklar. Bugün de vapura bindirecekler. Onun içinde esirci Molla beni size gönderdi. Selamı var. Eğer iki saate kadar 500 altın götürüp cariyeyi aldırmazsanız 750 altını alıp götürecekler, bilmiş olunuz. İki saate kadar mı dedin? Evet efendim, iki saate kadar. Hamzacım, ah, duydun ya. Şimdi ne yapacağım? Bu ne çare? <gülüyor> Aman hapzacığım ha? Şimdi sizin için ne kadar gerekli olduğumu anladınız galiba. Hapzacınız oldum. Öyle mi? İşte bana yaptıklarını affettin. Ama Hayır, hayır efendim. Affetmeyiniz. Benim için önemli değil. Öldürünüz, bağırsaklarımı dışarıya dökünüz. iyilik etmiş olursunuz. Hayır, hayır. Şu işimi çözelim de sen bana iyilik etmiş ol. He? Yok efendim. Öfkeniz boşa gitmesin. Öldürünüz. Şimdi benim hayatım senin elinde. Ben seni nasıl öldürebilirim? Hayır efendim, öldürünüz diyorum. Allah aşkına olsun az önce olanları unut da şu derdime bir çare bul. Hamza ağa, artık bu işin çaresini bulmalı. Bu kadar hakaretten sonra mı? Aman Hamzacığım, ocağına düştüm, yalvarıyorum. Hamza ağabey, ben de rica ederim. Gördüğüm muameleyi hiçbir zaman unutmayacağım. Ok gibi ciğerime işledi. Artık unutmalı, görüyorsunuz da. Aman diyor, yalvarıyor. Beni bu ateşin içinde bırakıp gitmek mi istiyorsun? İnsafın merhametin yok mu? Hiç öyle böyle demeyin. Yok yere bana bu kadar kötü davrandınız. E, hata ettim. Suç bende. Kabul ediyorum. Ne çapkınlığım kaldı, ne alçaklığım kaldı. Ne edepsizliğim, ne de hainliğim. İşte tamam. Gördüğün gibi çok pişman oldum. Yok öldürürdüm, yok keserdim. Yok bağırsaklarını dışarı dökerdim. Aman diyorum. Daha ötesi var mı bunun? Getir, getir. Eteğini öpeyim işte. Affet. Eşeklik etti. Estağfurullah. Ee, Hamza, artık bunun bir ötesi yoktur. Bir daha böyle tam anlamadığınız şey için bir takım suçu günah olmayanların günahına girmeyiniz. <gülüyor> Şu işimi becereceğiniz söz veriyorsun ya. Bakalım bir çaresi bulunur elbette. Ama duydun vakit yok. Merak etmeyiniz. Şimdi size ne kadar lazım? 500 altın. Sena beyim size? 200. Şimdi ben bu paraları babalarınızdan alacağım. Sena Beyim, sizinkinin tuzağını kurdum bile. Sizinkine gelince nimet beyim, sizin durumunuz diğeri kadar zor değil. Çünkü bilirsiniz Allah'a şükür akıldan yana biraz kıttır. Dirayet dedikleri şey hiç yakınına uğramamış. Onun için bu bana çocuk oyuncağı gibi basit ve kolay gelir. Ama sakın bu sözlerimden alınmayın. Her ne kadar babanızsa da, Onunla sizin beyniniz arasında dağlar kadar fark var. Bunu herkes bilir. Sanki sizin babanız o değilmiş de adet yerini bulsun diye size babalık ediyormuş. <gülüyor> Sen hiç eksik olma Hamzacığım. Beni onurlandırıyor musunuz? Buna hiç gerek yok efendim. Ah işte Sena Bey'in babası geliyor. İlk önce onunla başlayalım. Hadi siz ikiniz de gidiniz. Sena Bey siz de yaverinize söyleyin çabuk tarif ettiğim kıyafete girsin de gelsin. Dediğim şeyi yaptım. Muhterem kendi kendine homurdanıyor. Bu kadar rezalet hiç duyulmuş mudur? Git de sen. Kendi başına başını belaya sok. Bu ne budalalıktır ya. Ah oh, gençlik, ah oh, gençlik. Efendim. Merhaba Hamza. Oğlunuzun işini düşünüyorsunuz galiba. Doğrusu zihnimi fena karıştırıyor. Efendim dünyanın hali bu. Böyle şeyler olağandır. Allah rahmet eylesin bizim büyük pederin iyi bir sözü vardır. Hiç unutmam. Nasıl? Bir adam bir yere gitti mi her zaman dünyada ne kadar kötü şey varsa çoluk çocuğunu o şeyleri uğramış bulacağını düşünmelidir derdi. Mesela, evi yanmış, parasını hırsız almış, karısı ölmüş, oğlunun bir yeri kırılmış, kızı baştan çıkarılmış, eğer bunlar olmamışsa, yeni baştan kazanmış gibi düşünmelidir derdi. İşte ben her zaman, bu nasihatle hareket ederim. Eve gireceğim zaman, efendilerimden tokat, yumruk, tekme, süpürge gibi hareketi beklerim. Eğer bunlardan biri eksikse, Ooo oh, şansım varmış diye şükreder otururum. Bu güzel bir şey. Diyecek bir şey yok ama şu usulsüz evlenme işi. Zuhuri efendiyle verdiğimiz kararı bozuyor da onun için gücüme gidiyor. İşte şimdi araştırmaya gittim. Ne yapılabilir diye sordum. Vallahi efendim beni dinlerseniz işi böyle mahkemeye falan başvurmadan halletseniz iyi edersiniz. Böyle davaların zorluklarını pekala bilirsiniz. Hakkım var. Orası öyle ama ne yapayım ya? Ben bir yolunu buldum gibi. Biraz önceki telaşınız buna bir çare bulmak için beni biraz düşünmeye mecbur etti. Öyle ki ben sizin gibi muhterem birini öyle kederli görmeyi istemem. Allah bilir ya sizden ziyade şu iş benim gücüme gitti. Eksik olma Hamza. İşte az önce özellikle gittim kızın kardeşini buldum. Bu herif şalvarlı, tabancalı zirzopun biri. Aydın'da zeybeklerle beraber uzun zaman başıbozuk askerlik yapmış ki adam öldürmek yanında su içmek gibi. Şuradan buradan konuşarak konuyu açtım. Tatlılıkla işi bitirmeye yanaşmazsanız sizin için dava açacaklar. Eğer iş oraya düşerse sonra siz haksız duruma düşersiniz. Çünkü babalık hakkının yanında kızımızı baştan çıkardığı sözü beş para etmez. Ondan başka onlar zengin adamlardır. Paranın gücüyle her işlerini görürler filan diyerek biraz gözdağı verdim. Nihayet kendine biraz akçe verirlerse davaya kalkışmaksızın kızı boşaltmaya razı olacak. Eee ne istiyor? Ona kalırsa mısır harcını istiyor. İyi ya ne diyor? Olmayacak şeyler. Eee nihayet? 500-600 altında geziyor. E, ne dedin? Aklını mı kaçırmış? E, i̇şte ben de onu dedim ya nerede bu bolluk? Sizin öyle olur olmaz tehditlere pamuç bırakacak adamlardan olmadığınızı kendisine anlattım. Daha adamı kandıracak birçok sözler söyledim. Nihayet bu günlerde Edimli'ye gideceğini yol masraflarına razı olacağını söyledi. Bunun için bir at almak istiyor. O da 60 lira gibi bir şey olur. E, 60 lira ise veririm. 60 lira ama ata eğer lazım. Ondan başka adam başka bir şehre gidiyor. Kağıthaneye gider gibi olmaz ya, bir çiftte tabanca ister. Bunlar da en aşağı 20 liraya olur. Peki Pekala, 20, 60 daha, 80 lira. Evet, 80 lira. E çok ama, neyse, veririz, çare yok. E, bir de yeğenini götürüyormuş, onun için de 30 liracık olsun bir hayvan ister. Ya ne halt ederse etsin ağanın beygiri. Cehenneme kadar yolu var ya bir para vermiyorum. Aman efendim. Hayır ne hali varsa görsün. Efendim yeğeni yaya mı gitsin? Ya nasıl giderse gitsin bir para vermem. Aman efendim böyle küçük bir şey için gürültü çıkarmak size yakışmaz. İşi mahkemeye düşürmek mi iyi yoksa böyle az bir şeyle tatlıya bağlamak mı iyi? Peki peki hadi öyle olsun. Hadi 30 lira daha verelim. Ne Allah'ın belasıymış ya. ...bir de fırslarını yükletmek için bir katır. Ya artık halt ediyorlar. Bir para verecek değilim. İşi mahkemeye düşürmek daha iyi. Nedir bu be? Aman efendim... ...bu işi bozmayınız. Hayır, hayır. Ne halt edecekse etsin. Bin para vermiyorum. Bir küçük dolap katırı efendim. Ya bir eşek bile almam be. Ama... E... Ya hayır dedik ya. Bu işi mahkeme temizler. İyi ama bir kere düşünsenize. Böyle bir dava açtığınız zaman ne zahmetlere gireceksiniz. Davası olanların halini görmüyor musunuz? Küçük bir için nasıl büyütüyorlar? Yok mübaşirdi, yok vekildi, bilmem zabıt katibiydi, yok yazıydı, katibiydi, şudur budur. Bu kadar gürültünün içinde haklı olduğunuzu kime anlatacaksınız? Dünyada olmadık yoktur. Vekil ters bir halt ederse kabak sizin başınıza patlar. Yahut vekiliniz davacınızla uzlaşır, sizi haksız çıkarırlar. Zabıt kâtibi kararı yanlış zapteder, o doğrusunu zaptetmişse bile ilamı yazan yanlış yazar. Yani anlayacağınız bin bir türlü ihtimal var. Adam bunları düşündükçe değil dava açmak, bir davaya mecbur olsa bırakıp Hindistan'a kadar kaçmayı göze alır. Bakın bir kere daha düşünün de peki peki. E, katır için ne vermek peki. lazım? Vallahi efendim katır kendiyle yeğeninin hayvanları, eğerle silah filan Ondan başka burada bazı ufak tefek borçları için... ...hepsi iki altın istiyor. İki altın mı? Evet. Ya bu şimdi mahkemeden başka bir şey temizlemeyecek anlaşıldı. Ne yapayım yorulmayalım. Aman efendim bir kere düşününüz. Anlaşıldı dedik ya. Beyhude yere bir takım... ...dava edeceğim diyorum. Anlatamadık mı? Pekala dava ettiğiniz zaman... ...para harcamayacak mısınız? Mübaşire vekile para vermeyecek misiniz? ...haniye bunun ilam harcı... ...katibin bahşişi... ...odacı parası... ...derkenar harcı... ...üstüne kalbur üstüne gelenlere hediye filan vereceğiniz şeyleri de düşünün... ...görüyorsunuz ya... ...200 altını verip de kurtulmaktan başka çare yoktur... Nasıl 200 altın? Ne söylüyorsun sen? Evet... ...hem Allah bilir siz karlı çıkarsınız... ...ben hesabını yaptım... ...böylelikle 150 altın kadar kazanmış olacaksınız... ...bir takım gönül azabıyla beraber öteberi koşma yorgunlukları da size cebası. Adam bunları düşündükçe değil böyle 200 lira 300 bile vereceği geliyor. Ya dava edenlerin canı yok mu? Madem ki hak elimde ben de dava ederim. Siz bilirsiniz. Ben size dostane yardım ediyorum. İster yapın ister yapmayın orası sizin bileceğiniz iştir. Fakat yine söylemek isterim ben sizin yerinizde olsam böyle 200 lira için dava açmam. Hayır efendim. ...ben iki altın veremem. Siz bilirsiniz. Hah. İşte kendisi de buraya geliyor. İşte yaver de geliyor. Kılık değiştirmiş. Tam zamanında geldi. Hamza! Sena Bey'in babası şu muhterem efendiyi bana göstersene. ...niçin ne yapacaksınız? Kardeşimi boşaltmak için dava edecekmiş... ...diye duydum da... ...kendisiyle bir görüşmek isterim. Öyle bir niyette bulunduğunu bilmem... ...fakat 200 altına çok diyor. Ne halt ediyor? O bizi kim zannediyor? Ben ona gösteririm. Nerededir? Söyle bakayım. Sena Bey'in babası öyle bildiğiniz adamlardan değildir. Bu kuru gürültüyü yutmaz. Orasını bilmiş olun da. Kim? O herif mi? Hele bir elime geçsin... Kuru gürültü mü yoksa gerçek mi o zaman onlar. Galiba sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben öyle kuru gürültü falan bilmem. Adeta öldürürüm. Şu adam kim? O değil efendim o değil. Yoksa akrabalarından biri mi? Hayır bilekisi düşmanıdır. Düşmanı mı? Evet. Ya bana baksana dayı. Sen şu alçak herifin düşmanı mısın? Evet evet bulsa bir bardak suda boğar. Memnun oldum be. Öyleyse gözümün içine bak. Eğer ben de bugün şu herif için gerekeni yapmazsam... ...erlik bana haram olsun. Korkma. Akşama kalmaz canını cehenneme gönderirim. Yahu neredeyiz? Aydın Ovası'nda mı? Bunun burasına İstanbul derler. Öyle kaz boğar gibi kolaycacık adamı öldürtmezler. Ben öcümü alayım da sen artık işin yoksa... İstanbul'dur de yat. Vay. Size onu kolaylıkla öldürtürler mi zannediyorsunuz? Bu kadar hısımları var. Dostları var. Uşakları var. Size tırnağının ucunu bile göstermezler. İyi ya. İyi ya işte. Benim de istediğim bu. Bu bıçağı görüyor musun? Bak. Nasıl görünüyor ha? Gelsin bakalım. İsterse yanı sıra bir ordu asker çeksin. İş o zaman belli olur. Ben öyle ne kalabalık dinlerim ne ordu. Bakalım hısmı, akrabası, uşakları elimden kurtarabilirler mi? Öyle birini öldürmek benim için mümkün olmasın. <gülüyor> Alimallah deme yemindir. Topunu ayağımın altına alıp ezmezsem şu bıyıkları tıraş edip avrat diye gezerim. Görürsün bugünden tezi yok ben ona benim gibi adamla eğlenmeyi gösteririm. Haydin eyvallah. İşte efendim, gördünüz ya, şu iki altın için ne kadar kişinin kanının döküleceğini anladınız mı? Hamza ağa. Buyurun efendim. E, iki, iki, iki, i̇ki yüz altını vermeye razı oldum ben. Hah, şöyle. İşte gördünüz mü? İşi tatlıya bağlayıp bitirmekten iyisi yoktur, dedim ya. Ya yanımda o kadar para var. Hadi, hadi gidip o herifi bulalım ha. Hacet yok efendim, ben denize veriniz. Hem sizi gördü başkasıdır dedik. Şimdi bunun üzerine gidip parayı vermeniz çirkin bir şey olur. Ondan başka... ...hem sizi görürse daha ziyade para koparmaya çalışır. Sonra başınızı belaya sokarsınız. Evet ama yani böyle bir parayı... ...kendi elimle nasıl verirmişim bunu görmek isterim. Yoksa bendenize emniyetiniz yok mu? Yok fakat... Durun efendim. Bendenize ya namuslu adam gözüyle bakmalısınız... ...ya da dolandırıcı. Ben efendimle kötü olaylar yaşayacaksınız diye... Böyle hizmetinizde bulunmak istedimdi. Madem ki bana emniyetiniz yokmuş... ...artık ne yaparsanız yapın. Varın gidin herifi bulun parayı verin vermeyin. Bir daha ben de işinize karışmam. Ha, hayır canım hayır. Onun için değil. İşte işte al, al götür. Hayır efendim. Emniyet edip de nafile bana vermeyiniz. Başkasının vasıtasıyla gönderiniz. Memnun olurum. Hayır al diyorum bak al. Hadi sen götüreceksin. Hayır efendim hayır. ...bana emniyet etmeyiniz diyorum. Kim bilir belki paranızı alıp kaçarım. Beni günaha sokma. Al diyorum sana. Fakat dikkat et... ...herif başka terslikler çıkartmasın. Merak etmeyiniz ben bilirim ne yapacağımı. Ben seni evde beklerim. Peki efendim. Ben de oradan doğrudan size gelir haberini getiririm. Hele birini becerdik. İş ötekine kaldı. İşte o da geliyor. Zuhuri efendi. Bunları buraya birer birer şeytan gönderiyor. Gör şimdi sana neler yapacağım Zuhuri efendi. Aklın başımdan gitmiş gibi yapayım da seni de öyle kandırayım. Aman ya yarabbim şimdi buna ne yapmalı? Zavallı adamcağızın şimdi yüreğine iner. Aa, buna ne oluyor? Acaba nerededir? Şimdi kendisini nerede bulacağım? Ne var ne oluyor Hamza? Bu belayı nasıl anlatmalı? Aa, canım nedir nasıl bela? Neredesin yerin dibine mi geçtin gel de başıma gelen belayı öğren. Oğlum işte buradayım söylesene ne var? Ara ki bulasın Savallı ihtiyar nedir bu başına gelen Dur oğlum dur görmüyor musun kör mü oldun? Aman efendim sizi araya araya. Yahu yarım saattir sana seslenip duruyorum. <gülüyor> ne var ne oluyor? Ah sizin <gülüyor> oğlu oğlunuz Evet <gülüyor> bir büyük... <gülüyor> <gülüyor> ...bir büyük kazaya uğradı. Ne? Nasıl kaza? Az evvel bilmem neden dolayı... ...kendine bağırıp konuşsunuz. Pek üzgün haldeydi. Galiba işin içine beni de karıştırmışsınız. Belki biraz eğlenir diye ikna ettim. Kalktık birlikte saray içinden doğru dolaşarak... ...yalı köşküne indik. Orada yatan Akdeniz kayıklarını seyredip dururken... ...kaptanın biri Kefalonyalı mıdır... ...Maltalı mıdır bilmem... Ama kılığından anlaşılan adalı olmalı. Bizi gemisinin içine davet etti. Biz de girdik. Kamerada bir takım meyveler, kahveler, şerbetler ikram ederek bizi 20 dakika kadar alıkoydu. İyi ya bunda telaş edecek ne var? Fakat yukarıda biraz gezinme çoğaldı. Merak etmeye başladım. Bir de bir aralık kameradan dışarı çıktım. Bakayım ki ne göreyim. Kum kapı açıklarında durup duruyoruz. Aman telaşla kaptanın yanına gittim. ...bizi nereye götürüyorsunuz? der demez... beni tuttukları gibi sandalın içine koyup hadi git bu beyin babasına söyle seninle iki saate kadar 500 altın göndermese oğlunu alıp gideceğiz diyerek karaya çıkardılar. Ne? Be, be, be, be, be, 500 altın mı? Evet efendim. Hem de iki saate kadar. <gülüyor> ama ya Rabbi, ama ya Rabbi bu ne bela? Yerin dibine geçesi adalı ...yüreğimi indirecek. Aman efendim işte ne yaparsanız yapın bir tanecik oğlunuzu kurtarmaya bakın. Siz de ne halt etmeye geminin içine girdiniz? Kim bilirdi böyle olacağını? Hadi Hamza koş o, o kaptan olacak Adalı Haydut'a söyle hemen oğlumu bıraksın yoksa hükümet haber veririm. Hükümet mi? Tuhaf söylüyorsunuz denizin ortasında hükümetin işi ne? Ya o da ne halt etmeye geminin içine girdi. Ne bilsin efendim başına gelecek varmış. Bak beni iyi dinle Hamza. İşte efendine sadaketini gösterecek zaman geldi. Nasıl efendim? Sen şimdi gider kaptana söylersin. İstediği kadar parayı tedarik edip gönderinceye kadar o oğlumu bana göndersin de... ...onun yerine rehin olarak seni alıkoysun. E korkma korkma ben inşallah parayı tedarik eder seni kurtarırım. Düşünmeyerek konuşuyorsunuz efendim. Herif deli mi? ...hiç bal alacak çiçeği bırakır da benim gibi herifi rehin alır mı? Er, o da ne halt etmeye geminin içine girdi? İşte kaza dedik ya efendim. Fakat vakit geçirecek sıra değil. İki saate kadar müsaadesi olduğunu anlattık. Ne istiyor dedim? Beş yüz altın. Beş <gülüyor> yüz altın mı? <gülüyor> Bu herifte hiç insaf yok mu? Tamam. Heh. Adalı'da insaf. Ne kadar uzak şey kolay çocuk istediği beş altın ne kadar paradır onu biliyor mu evet efendim eksiksiz elli bin kuruş ettiğini pekala biliyor bu kadar para haddeliğinde bulunur mu zannediyorum hiç böyle haydutlar orasını düşünürler mi ya <gülüyor> ne halt etmeye geminin içine girdi hakkınız var ama oldu buna görünmez kaza derler çare yok fakat çabuk olunuz vakit geçiyor Bak işte dolabın anahtarı. Peki, gider açarsın. Pekala. Sol tarafta büyükçe bir anahtar duruyor. Sandık odasının anahtarı. Evet. Ha, onu alır, sandık odasını açarsın. İçinde benim birçok eskilerim var. Onları alır ya bir eskici Yahudiye ya da bit pazarında mezatta satıp parasıyla gider oğlumu kurtarırsın. Anladın mı? Efendi Rüya mı görüyorsunuz? Sizin eskileriniz elli kuruş etmez. Ondan başka da böyle şeyler satacak vaktimiz yok. Ne halt etmeye geminin içine girdi. Ne halt etmeye ne halt etmeye. Şimdi onun sırası mı? Oğlunuzu kaybedeceksiniz. Savallı beycağızım bu gidişte galiba bir daha ben senin yüzünü göremeyeceğim. Kim bilir belki de şu dakikada seni götürüyorlardır. Fakat bende kabahat yok. Ne yapayım? Allah da biliyor ya ben hizmetimde kusur etmedim. Şayet götürürlerse kabahati pederinde bul. Dur dur. Allah'ını seversen dur dur. Ne yapayım? Gideyim parayı tedarik edeyim bari. Aman çabuk olun yoksa vakit geçecek. Dört yüz altındı değil mi? Hayır beş yüz altın. Ne be beş yüz altın? Evet. Şu da ne halt etmeye geminin içine girdi. Hakkınız var. Fakat çabuk olun. Başka gezecek yer mi yoktu? Pek doğru. Fakat çabuk olun. Hmm, yerin dibine geçesi gemi. Gemi yüreğine demir atmış. Ha hamza. Şimdi bana 500 altın getirmişlerdi. Hala cebimde duruyor. Al da çabuk git oğlumu kurtar. Peki efendim. Fakat o adalı olacak hain herife söyle. Edepsiz haydutun biriymiş. Evet efendim. Katların biriymiş. Peki efendim. Hala daha imansızın biriymiş. Peki efendim orasını bana bırakın. Benden haksız yere 500 lira almak. Bu ne büyük haksızlıktır. Evet efendim. İnşallah hayrını görmez. Haram olsun. Yarın ahirette 10 parmağım yakasında kalsın dedi de. E Peki efendim. Ah, bir kere yakası elime geçecek olsa ben bilirim öcümü almanın yolunu böyle söyle kendisini anladın mı evet efendim hadi ben gidiyorum kuzum çabuk ol koş oğlumu kurtar al da gel Yahu yahu baksanıza. Ne var? Hani yapara? A -a, vermedim mi sana? Ne gezer yine cebinize koydunuz. Ya ben yüreğimin acısıyla ne yaptığımı biliyor muyum? Evet görünüyor. Ne <gülüyor> ah, alt etmiyor geminin içine girdi. Yerin dibine geçesi gemi. İnşallah yolda batar da verdiğim paranın hayrını görmez. Hadi ben gidiyorum. 500 lirayı kolaylıkla hazmedemiyor. Ama ne fayda? Ben kendi öcümü alamadım. Oğlunun yanında... ...bana bu kadar boşluğazlık ettirmeye sebep olsun. Ha? Korkma. Yanına bırakmam. Ee ne yaptın Hamza? Heh, nasıl? Beni şu beladan kurtarabilecek bir şeyler yapabildin mi? Sena Bey'im, alın efendim. Şu babanızdan aldığım iki altın. Ben şimdi sana nasıl teşekkür edeyim Hamzacığım? Nimet Bey'im, sizin için bir şey yapamadım. <Gülüyor> Desene ki ben kendimi şuradan kaldırıp denize atayım. Artık bundan sonra bana yaşamak neye lazım? Yahu beyefendi nereye gidiyorsunuz? Asıcık telaş etmeyin bakalım. <Gülüyor> Gitmeyeyim de ne yapayım? Korkma korkma. Seninkini de kopardım. Artık üzülme. <gülüyor> Hamza bana yeniden can verdin. Fakat bir şartım var. Bendenize izin vereceksiniz pederinize bir oyun oynayacağım. Çünkü deminki boşboğazlıkların acısı şurada duruyor. Ne istersen yap. Sena Bey şahit olsun mu? Olsun. Öyleyse alın efendim istediğiniz 500 altını. koşup Edacığımı kurtarayım Evet Ziba ve Eda Hanımlar Kocalarınız beyler bir arada vakit geçirmenizin uygun olacağını düşündüler Onun için ben bendeniz Yaver ve Hamza Ağa sizi bir araya getirdik <gülüyor> Doğrusu buna ne kadar memnun olduğumu tarif edemem Eda Hanım. Beylerin nasıl samimi olduklarını bilirsiniz. İnşallah biz de onlar gibi iyi geçiniriz. <gülüyor> İltifatınıza teşekkür ederim Ziba Hanım. E, benim gibi esirce evinden kurtulmuşa bundan büyük nimet olmaz tabii. İnşallah bu gösterdiğiniz dostluğunuza karşılık... ...benden de dostluk göreceğinize hiç şüpheniz olmasın. Zira bana ne yaparlarsa karşılığını yapmak adetimdir. <gülüyor> Ya seni seven olursan karşılık verir misin? Ha, o başka. Aşk bahsi biraz incedir. O hususta ağırca davranmak gerekiyor. Peki ama benim nimet beyim hakkında ağırca davranmadınız zannederim. Doğrusunun da böyle olması gerekir. Özel olarak size ettiği şu hizmetten dolayı kendisini son derece sevmeye mecbursunuz. Hmm, doğrusunu ister misiniz? Ben talihime güvenemem. Onun için bu ettiği iyilik henüz bana tamamiyle güven vermiyor. Görünüşte memnunum. Çünkü neşeli bir tabiatım vardır. Fakat pek çok kere gülerken ağlarım. Eğer Nimet Bey beni satın aldığı gibi gönlümü de aldım zannederse yanılır. Bunun için daha başka fedakarlıklar lazımdır. İstediği gibi olması için Allah'ın emriyle hareket etmesi icap eder. Korkmayınız onun da fikri bu. Eğer böyle olmasaydı hiç ben bu işe karışır mıydım? E, madem ki böyle olacağına söz veriyorsunuz... ...ben de inanmak isterim. Fakat babası tarafından güçlükler çıkacağını pekala biliyorum. Korkmayınız. Ona da bir çare bulunur. Bu durum benim de başımda. Talihsizlikten yanı hiç farkımız yok. E, Hakınız var ama hiç olmazsa... ...siz ananızı babanızı biliyorsunuz. Onlar meydana çıkınca korkacak bir şeyiniz kalmaz. Fakat ben ne yaparım? Benim hiç kimsem yok. Nimet Bey'in babası oğluna zengin şehir kızı alma niyetindeymiş... Hiç nikahına halayık aldırır mı o? Öyle ama hiç olmazsa Nimet Bey'e daha kimi almak istedikleri belli değil. Halbuki bizim beyi nişanlamışlar, söz kesilmiş. Ah, bir adam sevdiğinin muhabbetinden korkmamalıdır. Çünkü o muhabbeti kaybetmemek elindedir. Fakat babalık hakkı araya girerse ona karşı gelecek bir şey yoktur. Ya Rabbi! Birbirini böyle sevenler niçin her vakit sıkıntı çekerler? Sevmek tatlı şey ama Birbirine bağlanmak isteyen iki gönlün arasında bir takım engeller girmesi. Ama yanlış düşünce. Sorunsuz muhabbette ne lezzet vardır. Adamın içini çıkan, Birçok hallere girmeyen adam ömrünün lezzetini duyamaz. Ara sıra evdeki pazar çarşıya uymamalıdır ki... ...efkarda ya da muhabbette hırs ve hararet artsın. Böylece güçlükle oluşan şeyde lezzet elbette daha güzel olur. Aman Hamza... Benim için şu hasis adamdan 500 altın mı aldın sen? Ay hadi anlatsana. Bilirsin ki bana böyle değişik hikayeleri anlatanların zahmeti hiç boşa gitmez. Daima kahkahayla memnuniyet göstererek eşlik ederim. İşte yaver size anlatsın. Ben şimdi birinden intikam almayı düşünüyorum. Zihnim meşgul. Hmm. Böyle intikam alacağım diye adamın canını yakmayı da düşünme. Bunun bir anlamı yok. Bu bir illettir ki kuzum. Böyle şeyler için her türlü belayı göze alırım. Elimde değil ne yapayım? Yahu sana biraz önce de söyledim ya... ...beni dinlersen bu duygudan vazgeçsen iyi edersin. Evet ama ben yalnız kendimi dinlerim. E, i̇yi ya bu eğlenecek bir şey değil. İyi ya sen ne karışıyorsun? Ben senin için söylüyorum. Zorla kendine süpürge sopası dağret ediyorsun. Bu işte süpürge sopası varsa ben yiyeceğim sana ne oluyor? Eh madem öyle... ...madem ki canın istiyor... ...buyur afiyet olsun... Allah sırtına kuvvet versin. Böyle şeyler benim gözümü korkutmaz. Öyle senin gibi her şeyin... ...önünü arkasını hesaplamak isteyip de... ...hiçbir şeyi ortaya çıkaramayanları... ...elimden gelse dünyadan kaldırırım. Şey artık biz gidelim. Fakat bu işlerimizi öyle yüzüstü... ...bırakmak olmaz. Yardımına muhtacız. Peki efendim. Ben sonra gelir sizi yine görürüm. Hadi güle güle gidelim. Hah işte ihtiyar da geliyor. Gel bakalım şaşkın ihtiyar. ...sana bir takım sırlarımı... ...kendi ağzımla anlatmama sebep olmayı göstereyim. Heh, nasıl oldu? Oğlumun işini ne yaptın? Oğlunuz yakayı kurtardı. Ama şimdi sizin başınızda bir bela var. Bir an evvel... ...eve kapağı atmanın yoluna baksanız. Çünkü iş fena. Ne oluyor? Ne var? Sizi öldürmek için şu saate kadar... ...her tarafta fırıl fırıl arıyorlar. ''Beni mi?'' ''Evet.'' ''Kim arıyor?'' ''Sena Bey'in aldığı kızın erkek kardeşi.'' ''Çünkü kız kardeşinin yerine kızınızı alacaklarını duymuş.'' ''Kendine de nasılsa kız kardeşini boşaltmaya siz hepsinden çok çabalıyormuşsunuz.'' demişler. ''Onun için açık açık sizi öldüreceğini söyleyip geziyor.'' ''Bütün kendi gibi ipten kazıktan kurtulmuş ne kadar dostu varsa hepsi bir olmuşlar size arıyorlar.'' ''Hatta biraz önce birkaçına arasladım. Sizi tanıyan adamları soruşturup duruyorlardı. Şuradan bir sağ salim eve kapağı atabilseniz artık hiçbir tarafa adımınızı atmamanız gerekiyor. Çünkü dört taraftan fena sarmışlar. Aman Hamza öyleyse ben ne yaparım şimdi? Vallahi ben bilmem efendim iş fena. Şaşırdım kaldım. Her tarafım zıngır zıngır titriyor. Hem de aman durun. Kim duru? Hayır hayır hayır hiçbir şey değilmiş. <gülüyor> Hamza şimdi bu beladan yakayı kurtarmanın kolayı nedir? Vallahi efendim bir yol düşünüyorum ama sonra hissederlerse ikimizin sonunun geldiği an olur. Kuzum Hamza bana olan sadakatini işte şimdi göster. Beni şu belanın içinde bırakma. Hiç elimden gelen hizmeti esirger miyim? Ama ne bileyim bilirsiniz ki ben sizin uğrunuzda canımı feda ederim. Fakat bela zorlu. Aman umduğumdan çok bir mükafat veririm sana. Allah canımı alsın yalan söylüyorsam. İşte bak şu sırtımdaki ceketi biraz daha eskiteyim. Alim Allah hemen sana veririm. Durun efendim. Aklıma bir yol geliyor. Şimdi siz şu çuvalın içine girseniz. Ee, ben e, e, bir dakika. Ne oldu? Birisi mi geliyor? Hayır hayır kimse yok. Şu çuvalın içine girseniz hiç kımıldamaz ölü gibi içinde oturursunuz. Ben çuvalı sırtıma alır güya içinde benim ufak tefek bir şeylerim varmış gibi sizi öldürmek isteyenlerin önünden geçirerek eve götürürüm. Bir kere eve kapağı alsak artık korkmam. Ondan sonra hükümete haber verir heriflerin hakkından geliriz. İşte bu yol pekala. Elbette bundan başka da yol yok gibidir. Dur şimdi, senin hakkından gelirim. Ne dedin? E, heriflerin hakkından geliriz diyorum. Şimdi siz girin bakayım. Fakat dikkat edin, aman, hiç kımıldamamalısınız. Sakın başınızı dışarıya çıkarmayınız. Sonra yaka'yı ele verirsek ikimizin de hokkanın altına girdiğimiz gündür ha. Aa, ah, tamam, korkma, nefes bile almam. Tamam, ah. tamam. Çuvalın ağzını biraz kapatıyorum. Sakın kafanızı çıkarmayın. Heh, oyun başlıyor. Aman aman saklanınız. İşte heriflerden biri. Ne demek? Zuhuri Efendi gibi birinin bir bıçak vuruşuyla işini bitirmez miyim? Hele nerede olduğunu bir göstersinler. Aman kımıldamayın. Ali Allah deve yemindir. Ben bilirim ne yapacağımı. Elbette ben seni öyle getiririm. Yerin dibine girsem ben yine bulur çıkarırım. Amanın amanın kendinizi ne olur ne olur koruyun. Hey bana bak çuvallı. Ne istersiniz efendim? Sana bir beyaz mecidiye veririm. Şu Zuhuri dedikleri herif nerede bulunur? Bana söyle. Siz Zuhuri Efendi'yi mi arıyorsunuz efendim? İşte onu dedik ya. Ne yapacaksınız? Ne mi yapacağım? Evet. Şu sopayla keviklerini kırıp canını cehenneme göndereceğim. Efendim yanlışınız olmalı. Çünkü o öyle dayak yiyecek adamlardan değildir. Onun gibi adamlara böyle davranılmaz. Kim? Şu alçak, yüzsüz, namussuz herif mi? Ha? Ha? Affedersiniz. Zuhri Efendi ne alçaktır, ne yüzsüzdür, ne de namussuzdur. Sözünüzü bilin de öyle söyleyin. Ne dedin? Sen kim oluyorsun da bakalım ha? Ben kim oluyorum bakalım? Ben kim oluyorum bakalım? Ben kim olursam olayım? Öyle haysiyetli adamlara hakaret eden kişi benden böyle cevap alır. Ya. Öyleyse al bakalım. Al bakalım. Onun yerini al bakalım. Ay. Ay ay ay. ay, ay. Yavaş. Hakkını mı bozdun? Hadi git de aldığını benim tarafımdan ona hediye et. Allah ısmarladık. Hadi bakalım git de söyle. Öh. Ama şu çuvalın içinde nefesim kesildi. Ölüyordum. Kör olasıca herif. Az daha beni mi kırıyordu efendim. Omuzların bütün bere içinde. Sen ne söylüyorsun be? Herif beni dövdü. Kemiklerimi kırıyordu asıl. Nasıl sizin kemikleriniz? Herif beni dövdü. Oğlum hala acısını duyuyorum. Ne gezer dayağı ben yedim. Ama belli ki bana vurduğu sopanın ucu size de dokunmuş. Sen de biraz öteye çekilseydin... Benim yanıma sokulacak ne ya vardı? Aman. Aman sokun başınızı çuvala. Bir tanesi daha geliyor. <gülüyor> Aa, bu kadar arayayım da şu Zuhuri dedikleri alta eli ele ha? Bana bak birader. Zuhuri efendi nerededir? Bilir misin? Hayır efendim. Nerede olduğunu nereden bileyim bilmiyorum. Doğru söyle. Eğer biliyorsan saklama. Kendisine çok bir şey yapacak değilim. Yalnız 5-10 süpürge sopası vurduktan sonra şu kamayı karnına sokacağım. İnanın bilmiyorum efendim. <gülüyor> Bilsem söylerdim. Çuvalın içinde ne var? Bir şey kımıldıyor gibi geliyor bana. Bir e şey yok, bir şey yok. Yok, yok. Mutlaka bir şey olmalı. Hayır efendim öyle kımıldanacak bir şey yok. İçimden bir ses ne diyor biliyor musun? Git şu çuvala bir kama sapla diyor. Öyle şey mi olur efendim? Çuvalımı deleceksiniz. Öyleyse göster bakayım de ne var? Merak ettim. Öyle bir şey olur mu ya? Nasıl bir şey olur mu ya? Öyleyse ne hakla çuvalımı yoklamak istiyorsun? Ne hakla mı? İşte istiyorum ve selam. İstiyorum mu? İşte ben de göstermem ve selam. Ne var diyorum? Bak söyle. İşte içinde bana ait bir takım eşya var. Sana ne? Anamın örekesi var. Babamın eski ayakkabıları var. Görüp ne yapacaksın? Göreceğim diyorum sana. Hayır göremeyeceksin. Göremeyecek miyim? Hayır. Ama şu sopanın sırtında paralarım. Ondan korkacağım öyle mi? Ya! Ya! <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. Ay. Ay. Oh. ay! Ay! Ay! Ay! Ay ay ay ay ay! Çıldırdım mı? Çıldırdın mı ya? Ay ay ay, ay, ay, ay ay ay aman. Ay ay. Aldın mı şimdi payını? Hadi Allah'a sığa aldık. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Elin kırılsın. Elin kırılsın da yerin dibine geç. Aman öldüm. Aman. Aman benim kemiklerim. Mahvoldum. Hepten <gülüyor> içi çuvala vuruyorlar. Burasını bir türlü anlayamıyorum. <gülüyor> aman ah. aman aman ne olur başınızı çuvalın içine sokun hemen. Susun. İşte bu sefer birkaç tanesi birlikte geliyor. Hadi bakalım. Elbette elimize geçirmeliyiz. Hay hay. Ne demek olsun. Bizimle böyle oyun oynamak istiyorsa biz ararız buluruz. İstanbul kazan biz şefçe. Her yeri elek elek ararız. Şuradan gitsek hemen Aa yo olmaz. Hayır sağ sapalım. Soldan daha kestirmedir. Yok yok evet. Evet. Aman Züref efendimiz sakın kımıldamayın. Sakın. Hay işte arkadaşlar işte uşa. Vay! Uşa bu midir? Ha. Beni gel çabuk uşaam, çabuk söyle. Bize efendinin olacak o herif nerededir? Benden ne istiyorsunuz? Söyle diyoruz. Nerede? Hana bak çabuk söyle. Hadi bakalım. Söylemezse bak dövelim tamam mı arkadaşlar? Ha? Hay hay. Kemiklerini kırarım. Ben ne bileyim hafif efendim. Ne olur vurmayın ben ne bileyim. <gülüyor> oh, nefes alamıyorum. <gülüyor> Şu çuvalın ağzını biraz açıp gizlice izleyin bakalım. <gülüyor> Eğer bize efendinin olacak herifin yerini söylemezsen kemiklerini kırarız bilmiş ol. Ne yaparsanız yapın. Ben efendimi ele veremem ne olur. Ama sonra seni öldürürüz. Dedim ya ben efendimi ele veremem. Ya öyle mi? Al, al bakalım öyleyse. Hamza. Al. Ben. Al, <gülüyor> al. Aman Zuhuri Efendi. Kaçma. Y y y Dur alçak. Seni gidi hain. Seni gidi alçak. Send Sen <gülüyor> Ay. Ay ben je toe, alcohol, boin, mooi, narts, eh? Send ik het Send ben je boilermeldig met je stuur, zonaar? Gelbuddier! Omsa, kachma, gelbuddier! Omsa! Koskoca Zuhuri Efendiye yapılacak şey midir bu? Dur bak senin hakkında nasıl geleceğim seni gidi alçak edepsiz Hamza. <gülüyor> Ay anlatılanları hatırladıkça gülesim geliyor. <gülüyor> vah savallı ihtiyar vah. E, kurt koca ince köpeğin maskarası olur derler sahiymiş. <gülüyor> Ay ah orada biri mi var? Affedersiniz Hanımefendi. Böyle adamın yüzüne karşı gülüp alay edilmez. <gülüyor> Ayıp diye bir şey vardır. Ne buyurdunuz? Bana mı söylüyorsunuz? Evet size söylüyorum. Öyle herkesin yüzüne karşı eğlenmek ayıptır. Aa, kimin yüzüne karşı? Anlayamadım da ben. Benim. Sizin mi? Evet. Allah Allah, tuhaf şey. Yani ben sizinle mi eğleniyorum ayıo? <gülüyor> ya burada benden başka kimse var mı? Şey, birine bir oyun oynamışlar da şimdi anlattılar. Ben ona gülüyorum. İşin içinde ben bulunduğum için mi bilmem ama çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim... Şimdi bir babasından para koparmak için böyle bir hileye başvurmuş da... Ne? Nasıl Ne? Babasından anlasam? para koparmak için mi? Evet evet. İsterseniz size anlatayım. Ben böyle şeyleri anlatmayı pek severim. Şimdi... Zahmet olmasa buyurun bakalım. Ay niçin zahmet olsun canım? Hem bu öyle bir şey ki... Yarın öbür gün zaten İstanbul'da duymadık kimse kalmaz. E bari siz de benden duymuş olunuz. <gülüyor> Efendim... Şimdi ben her nasılsa küçükken çerkezlerin eline düşmüşüm. Beni esir diye satarlar. Dörneye dolaşa esirci Emine Molla'nın eline geçerim. Bir gün bir genç bey esircinin evine gelir, beni görür, nasılsa sever. Fakat öyle sözle ele geçen kızlar gibi değilim ki yalnız güzel sözler söyleyerek istediğine kavuşsun. Parayı verip beni satın almaktan başka çaresi olmadığını görür. Görür ama kendinde bir para yok. Çünkü İstanbul'da ne kadar genç bey varsa başlı başına bir maaş sahibi oluncaya kadar... ...paradan yana daima babaları kendilerine sıkıntı çektirirler. İşte bu o kadar ayıp değil ama işin kötüsü, babası çok hasis bir adammış. Oğluna para karşılığında bir esir almak şöyle dursun... ...zengin değilse fakir şehir kızı bile almak istemezmiş. Eee dur bakayım, ismini hatırlayabilecek miyim acaba? Ay, Ay hay Allah dilimin ucunda ama söyleyemiyorum... Canım İstanbul'da ondan başka hasis adam yokmuş. Siz kim olduğunu anladınız mı? Yok hayır. E şöyle tuhaf bir isim. E, neydi ya? E, neydi? Zuhur. E, yok yok. Kudur kudur. <gülüyor> yok canım. E, zuhur muydu? Z zu zuhuri. Ha? Evet Zuhuri Efendi. Ta kendisi. Kendi gibi ters bir isim. Her neyse biz yine konumuza gelelim. E, ne diyordum ben? Hah evet işte bu sabah bana bir müşteri çıkar Mısır'a götürmek için satın almak ister fakat Eminemolla beni seven beye başkasına satmam diye söz vermişmiş onun için çarçabuk kendine haber gönderir bey bu haberi duyunca etekleri tutuşur e bereket versin ki Hamza isminde gayet akıllı her şeyin üstesinden gelen bir uşağı var yoksa beni almak bir yana büsbütün kaybedecekti Yürün dibine geçesice hilekar. <gülüyor> Ama bakın ne tuhaf bir hile bulmuş. <gülüyor> Ay hatırladıkça gülmekten çatlıyorum. Bu uşak gider şaşkın ihtiyara. ya yani <gülüyor> nasıl anlatsam. Oğlunuzla beraber bu sabah Yalı Köşkü'ne doğru giden deniz kıyısında gezerken... <gülüyor> ...Addeniz kayıklarından birinin kaptanı bizi kaya davet etti. Biz de girdik. Kamerada meyve falan ikram ederek şuradan buradan konuşmaktayken meğerse kayıya yol vermişlermiş. Bir de bakalım ki kum kapı açıklarında durup duruyoruz. Aman demeye kalmaz kaptan beni bir sandala koyup Hadi git bu beyin babasına söyle, eğer iki saate kadar 500 altın göndermezse oğlunu götüreceğiz diyerek karaya çıkardılar. <gülüyor> Duydunuz mu? Bir cahil ihtiyar bu haberi duyunca ne yapacağını şaşırıp kalır. Çünkü oğlunu ne kadar seviyorsa parayı da o kadar seviyor. Serden mi geçsin, yardan mı? <gülüyor> Kendisinden 500 altın istemek kafasına 500 kurşun sıkmak gibi. Bu kadar parayı sandığından çıkarıp vermeye eli varmaz tabi. ...oğlunu kurtarmak için bin türlü saçma şey düşünmeye başlar. Hmm. <gülüyor> Mesela denizin orta yerine zaptiye göndermeye kalkışır. Bakar ki bu olacak iş değil. Uşağına ben bu parayı buluncaya kadar... ...oğlumun yerine sen rehin kal sonra ben seni kurtarırım diye teklif eder. <gülüyor> <gülüyor> Ay Uşak bunun sakalına güler. Bakar ki bu da olmadı. Tutar uşağı hepsi 30 kuruş etmez 4-5 tane eski pantolon yelek gibi şeyler vererek Hadi bunları sat da oğlunu kurtar der hmm. <gülüyor> Ya anlayacağınız böyle bir takım olur olmaz şeyler teklif etse de bir para etmediğini anlar E artık ağzını açıp kaptana sövüp saymaya başlar <gülüyor> Gülünç olan da Bulduğu yolların hiçbirinin para etmeyeceğini uşak kendine anlattıkça hiddetinden nakarat gibi her sözün arasında ne halt etmeye geminin içine girdi dermiş. <gülüyor> Ay çok komik. <gülüyor> Çaresiz adam birçok kez yutkunup yüzünü ekşittikten ve birçok kez içini çekerek kaptana bir hayli sövüp saydıktan sonra nihayet 500 altını... <gülüyor> E, fakat e, siz hiç gülmüyorsunuz. Ne halt etmeye geminin içine girdi. <gülüyor> Nasıl buldunuz? Gülünç değil mi ama? Nasıl buldum öyle mi? O bey her kimse, edepsiz çapkanın biriymiş. Elbette babasını oynadı oyunun cezasını çeker o halayıkta terbiyesiz şıllığın biriymiş ki <gülüyor> Zuhuri Efendi gibi haysiyetli bir adamı diline dolamış dedikodu yapıp geziyor elbette Zuhuri Efendi onlara kendisine yapılan bu aldatmacanın ne demek olduğunu öğretir hele o uşak bugünden tezi yok prangıya vurulur Allah'a ısmarladık ah, güle güle Niçin dışarı çıktınız Az önce konuştuğunuz adam kimdi biliyor musunuz Sizin beyin babasıydı Ne Sahi mi söylüyorsunuz Ya. Ay Aslında acaba o mu diye de düşündüm ama Bilmeyerek kendi hikayesini Kendine anlattım Nasıl kendi hikayesi <gülüyor> Evet öyle oldu Hatırladıkça kendimi tutamayıp gülüyordum Kendine gülüyorum sandı Ama o olduğunu ne bileyim ben e, Ben de dayanamadım söyledim Ama ne yapalım canım kıyamet kopmadı ya Asıl bizim derdimiz bu değil. T -t -t tamam tamam. Ee, da adam ağzındaki dili tutamaz mı? Ay ne olacak? Zaten başkasından duyup öğrenecek değil miydi? <gülüyor> Yaver! Yaver! Aman Eda Hanım aman. Bizim muhterem geliyor çabuk eve girdiniz. Yaver. Siz Hamza Bey <gülüyor> oğlumla birlikte beni soymak için plan mı yaptınız? Haşa efendim haşa. Ee... Eğer Hamza öyle bir şey yapmışsa ben orasını bilemem. Ama benim burada yaptığım hiçbir şey yok. Görürüz. Görürüz hain. Görürüz. Ben size dolandırıcılığı gösteririm. Ah muhterem, ah başıma gelenleri sorma. Ya, ya benim başıma gelenleri siz sormayın zuhuriyen. Hamza olacak hain, beni 500 altın dolandırdı. İşte o hamzo olacak hain beni de 200 altın dolandırdı. Yalnız 500 altın dolandırsa yüreğim yanar tutuşur ya. Neyse. Daha da önemlisi öyle bir şey yaptı ki söylemeye utanıyorum. Bana oynadı, oyunu hiçbir zaman yanında bırakacak değilim. Ben de istediğim gibi öcümü alamazsam bana da adam demesinler. Allah vere de işin içine beni sokmasalar. Daha da fenası var. Bir adama bela geldiği zaman yalnız gelmiyor. Ben bugün kızım gelecek diye sevinip bekliyordum. Halbuki onlar Mısır'dan çıkalı tam üç ay olmuş. Şimdi bizim ortağın mektubunu aldım. Yazdığına göre bunlar hani geçenlerde İskenderiye vapuru kazaya uğradı ya. İşte o vapura binmiş görünüyor. Ay iki gözüm. Siz de niçin birlikte gelmediniz? Bırakmanızın anlamı neydi sanki? Canım azamın öyle gerekiyordu çünkü bazı nedenlerden dolayı Mısırda evlendiğimi saklı tuttum. <gülüyor> Ama bizim süt neme o? Eyvah ta kendisi! E neredesiniz? Aklım başımdan gitti, çabuk söyle. Ah, ah Nihal Efendi, bizi böyle. Benim adım Zuhuridir. Bir daha Nihali Efendi deme bana. Mısır'da öyle ismimi değiştirmem gerekmişti. İlahi yerin dibine geçsin o isim değiştirmeniz. Biz Nihali Efendi'yi bulacağız diye neler çekmedik. Kızımla ninesi nerede? Ee, uzak değil. Ee, şuracıkta. Ee, ama e, önce üç aydır çektiğimiz sıkıntı içinde ...kendisini kocaya verdiğim için affınızı isterim. Ne? Kızım kocaya mı vardı şey, Evet efendim Kime verdiniz e, Muhterem efendi isminde Tüccar bir adamın oğlu Sena bey e. Ama Bu ne tesadüf Hadi çabuk bizi yanına götür e, Peki işte efendim bu evde oturuyoruz Buyurun Düş önüme muhterem efendi Ardım sıra gelin bakalım Ne tuhaf şey böyle Tıpkı Tıpkı rüya gibi Bizimkilerden ne haber ya ver? Sana verecek iki haberim var. Birincisi bizim Sena Bey'in işi yoluna girdi. Ziba Hanım Zuhuri Efendi'nin kızı çıktı. Babalarının istediği oldu. İkincisi bizim ihtiyarların ikisi de sana fena halde öfkeliler. Hele seninki küplere binmiş. Öyleyse önemli değil. Hiçbiri bana bir şey yapamaz. Umurumda bile olmasın. Aklını başına al. Güvendiğin beyler yarın babalarıyla uzlaşırlar... Sonra açıkta kalırsın. Kabak senin başına patlar. Sen merak etme. Ona da bir çare bulurum. Görürsün. Hem de... Aa, işte geliyorlar. Kaç çabuk kaç. Gözlerine görünme. Hadi kızım eve gidelim. Ah eh, Valideni de dünya gözüyle bir kerecik görmüş olsaydım o kadar üzülmezdim. İşte oğlum da geliyor. Gel oğlum gel. Kısmetin ayağına dolaşmış da haberimiz yok. Mısır'dan... Hayır efendim. Zaten benim evlendiğimi öğrendiniz. Artık ne yaparsanız nafile. Ben kısmetimi buldum. Ne yazık ki kararınızı yerine getiremeyeceğim. İşte kızım ben de... Evet efendim pederimsiniz itaat. Boynumun borcu fakat bu konuda haksızlık ediyorsunuz. Canım bilmiyorsun. Hayır efendim ben her şeyi biliyorum. Ah kızım. İşte Zuhuri Efendinin kızı... Değil Zuhuri Efendinin kızı sultan olsa nafile. Canım benim kızım... Hayır efendim belki kabalık ediyorum ama affedin ben size damat olamayacağım. Beyefendi dinleyiniz beni. Hayır gibi. hayır dinlemeyeceğim sen karışma. Canım işte senin karın... Hayır efendim ne yaparsanız yapın nafile ölürüm de ben zibamdan ayrılmam. Evet... İşte benim aklım fikrim, hayatım ziba'nın elinde. Boşuna bana başka birine karın olacak... ...alacağız diye düşünüp kendinizi üzmeyin. İşte iyi asarsam biz de sana bunu veriyoruz. Ne söz anlamaz olmuş be. İşte kayıp olan babamı buldum. Artık üzülecek bir şeyimiz kalmadı. Hadi bizim eve gidelim de orada rahat rahat konuşalım. <gülüyor> e, fakat efendi baba ben bu Eda Hanım'dan ayrılmak istemiyorum... Kendisini benim gibi tanımış olsaydınız siz de evlat gibi severdiniz. Ne Allah! yani yüzüme karşı beni utandıran kardeşinin dostunu evime mi almak istiyorsun? Ee, efendim affınızı rica ederim. Eğer siz olduğunuzu bilseydim öyle kabalık eder miydim hiç? Şey efendi baba kardeşimin Eda Hanım'ı olan muhabbeti Allah bilir ki namusuna leke sürecek türden değil. Buna ben şahidim. Tamam da şimdi oğluma kalkıp da bu hanımefendi gibi adı sanı namusu belli olmayan bir kadını karısı olarak alacağım öyle mi? Hayır efendim yağma yok. Efendim istediğiniz bana alacağınız kadının şehirli olmasıysa Eda da şehirli. Ayrıca annesi ve babası da belliymiş bunu öğrendim. Fakat kim olduklarını kimse bilmiyor. Kendisini dört yaşındayken çalmışlar. Onun için kendi de hatırlayamıyor. Fakat o zamanlar kolunda altın bir bilezik varmış. İşte elimde. Belki bununla bulabilirsek. Aman ver, ver bakayım. İşte ben de dört yaşındaki kızımı kaybettim. Ya bu bilezik de kolundaydı. Aa, Bu da sizin kızınız mı yani? Bir bakayım. <gülüyor> Ta kendisi. Ta kendisi. Ah oh, evladım, Eda evladım. Aman, aman yarabbi bu ne tesadüf. Aman efendim, Zuhuri efendi. Sizin adamlardan biri büyük bir kaza geçirdi. Kimdir, nasıl bir kaza? Hamza. Hamza mı? Yerin dibine geçsin alçak. Zaten ben onu prangaya koyduracağım. Artık öyle zahmet etmenize gerek kalmadı efendim. Şu köşe başında yapılan kagir evin altından geçerken... ...her nasılsa en üst katta çalışan taşçının çekici Hamza'nın başına düşünce... ...kafasını dağıtıp bütün beynini dışarıya fırlatıyor. Zavallı adam. Şimdi can çekişiyor. Beni özel olarak gönderdi. Ölmeden önce sizi görmek istiyor. Kendi nerede? İşte, işte getiriyorlar efendim. Ay aman aman yavaş taşısanız beni sallamayın her tarafıma ağrıyor ay halime bakın ay ölüyorum ah, aman ölüyorum aman ah hakkınızı helal edin içinizde gönlünü kırdığım <gülüyor> içinizde gönlünü kırdığım adamlar var kusurumu affedin aman ah Özellikle Zuhrî Efendi ile Muhterem Efendi hakkınızı helal edin, ettiklerimi affedin. Ay, ben kendi payıma affettim. Helal olsun. Sağ olasınız Muhterem Efendi. Aa. Ya siz Zuhrî Efendi, çünkü Efendim sizin hakkınız bende çoktur. Süpürge, sopa. Ya canım geçmiş şeyleri konuşmaya gerek yok şimdi. Tamam, tamam. Ben de affettim. Allah bilir ya içimde büyük bir derttir. Size el kal. Yahu Burak artık geçmişi. Can çekişirken aklıma geldikçe... ...ne cüretle sizi dövmek... Canım sus <gülüyor> diyorum sus. Ah o süpürge sopası ne olaydı ben. Yahu sus dedik sus. İşte hepsini unuttuk. Allah ömrünüze bereket versin. Fakat canı gönülden mi mahvediyorsunuz? Çünkü o süpürge sopası... Yahu sus dedik kes... Ne kadar hakkım varsa helal olsun tamam affettim. Allah evladınızı size bağışlasın. Her ne muradınız varsa mersin. Bu sözü söylediniz ya sanki üstümde bir ağırlık varmış da gitti. Adeta vücudumda sıhhat başımdaki yaralarda iyileşme hissediyorum. Evet affettim ama ölmek şartıyla. Nasıl efendim? Eğer iyi olursam sözümü geri alırım. Ay, ay ay ay ay ay ay işte yine ölecek gibi oldu. Efendim artık bugünkü mutluluğumuzun hatırına şartsız affet. <gülüyor> peki, peki öle olsun. Hadi efendim gidelim de gönül hoşluğuyla hep birlikte bir yemek yiyelim. Bari şu canım çıkıncaya kadar beni de sofranın bir kenarına oturtsanız. Hadi hep beraber yemeğe gidelim. Ne dersiniz? Hadi, çok acıktım. Benimle gidecek misin? Ah, <gülüyor> hamza. <gülüyor>